Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkılarıyla. Günaydın, günaydın 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Desteği için Gülderen Budağ da teşekkür ederiz destekçimiz. Geçtiğimiz hafta burada değildik. Herkes e, tatildeydi, bizim yerimize bir ses kaydı vardı. E, biz burada yokken İstanbul en sıcak günlerini yaşamış. Şimdiye kadar herhalde. Ee, bizim gittiğimiz yerlerde de oldukça sıcak günler vardı. Zaten dünyadan e, gelen haberlerde de e, özellikle Orta Doğu'da sıcaklık artıyor. E, dünya en sıcak Haziran ayını geride bırakmıştı. En sıcak Temmuz ayına doğru da ilerliyor gibi. Evet, dün itibariyle Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te yılın en yüksek sıcaklık değerleri ölçülmüş Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama doğrultusunda böyle bir durumdan bahsediliyor. Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafında aslında bu sıcaklıklar görüldü. Özellikle İran'dan gelen haber oldukça trajikti. Bu Orta Doğu'yu tamamen etkisi altına alan sıcak hava dalgası en çok İran'ı etkilemiş. Bazı bölgelerde hissedilen sıcaklık 70 dereceye kadar ulaşmış. Ülkedeki en yüksek sıcaklık rekoru bu şekilde kırılmış e, kentte nemle beraber hissedilen e, sıcaklık 70, e, geçtiğimiz hafta cuma günde 46 derece, nemsiz 46 dereceye kadar yükselmiş 150 bin kişinin yaşadığı Bandar-Mahşer kentinde. Mahşer aslında, Lüpedüz adı Mahşer evet. olan bir kentten bahsediyoruz. Bu dünyada ölçülmüş en yüksek ikinci e, yüksek sıcaklık değeri olarak e, aktarılıyor. Daha önce Suudi Arabistan'ın Dahran kentinde 8 Temmuz 2003'te 81.1 derece olarak ölçülmüş. Yani suyun buharlaşmasına oldukça yakın bir nokta olarak da görülebilir. Irak'ta da benzer durumlar vardı. Orada da 50 derecenin üzerine çıkmıştı hava sıcaklıkları. Bu sebepten elektrik kesintilerinden de e, elektrik kesintileri de meydana gelmiş. Klimalar da çalışmamış. Cuma günü itibariyle... E, Özellikle Bağdat'ta elektrik için insanlar sokaklara dökülmüşler. Hükümet ise dört günlük hafta sonu tatili ilan ederek bu durumu telafi etmeye çalışmıştı. Kurtarmaya çalışıyor ama yani çok ciddi bir binlerce kişinin katıldığı şehir meydanlarında ellerinde boş bidonlarla filan gösteri yapanlar var. Çok patlamaya giderek giden yalnız Bağdat'ta değil Basra ve Kerbela kentlerinde hatta Babil'de de. <gülüyor> pazar günü yapıldı şeyler ve or, orman yangınları var çok özür dilerim sözünüzü kestim orman yangınları var Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangınlarında 54 bin dönüm arazi yanıp bitmiş kül olmuş e, Kaliforniya'yı daha önceki programlardan da hatırlayacaksanız, yakından takip ettiyseniz zaten biliyorsunuzdur e, büyük bir kuraklığın etkisi altında olduğu söyleniyor ve bu e, son üç yıldır devam eden ve sürekli uyarılarda bulunan haberlerin e, ve açıklamaların çıktığı e, demeçlere konu oluyor. Bu sefer muazzam orman yangınları varmış. E, tabii ki iklim bilimcilerde küresel iklim değişikliği, değişikliğinin orman yangınlarının şiddetini ve sayısını arttırdığını söylediğini, söylediği açıklamaları da eklemek gerekir bu noktaya. E, yalnız orada da değil tabii. Yani Kaliforniya'dan Batı Kanada'ya, oradan Alaska'ya kadar her tarafta Amerikan ...batısı denen bölge muazzam bir küresel ısınmaya bağlı şey yangınlarla dolu... ...ve yeni terimler de geliyor artık yaban yangını, orman yangını kaçakları gibi terimler de oluşmaya başladı. Tüymek falan diye otellerden ve kamplardan öyle <gülüyor> kalan, turist olarak kalanlar... Kaçış halinde tüyüyorlarmış bir de tahliye diye şimdi yeni bir kelime çıktı o da Montana'da bir buzul bölgesi yani buzulu seyretmeye giden turistler kaçıyorlar yangınlardan böyle evet. bir durum var yani. Evet ee, ülkenin yani dünyanın bir kısmı yangınlarla ve aşırı e, hava sıcaklarıyla uğraşırken bir diğer tarafında da muazzam sel olayları var. Da, eski adıyla Birmanya'da Myanmar'da e, meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor. En son yapılan açıklamada en az 27 kişinin öldüğünden bahsediyordu Birleşmiş Milletler. Felaket bölgesi ilan edildi. E, ülkenin batısındaki 4 bölge. Muson yağmurlarından bahsediliyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Her yıl bu dönemde Myanmar'da şiddetli yağışlar görülüyor. Ancak Myanmarlılar bu yıl yağışların çok daha şiddetli olduğunu söylüyorlar. Akeza benzeri bir durum. Hindistan'ın, komşusu Hindistan'ın Manipur eyaletinde de e, geçerli. Orada da toprak kayması sonucu bir köy komple toprak altında kalmış. En az 21 kişinin de orada hayatını kaybettiğinden Son bahsediliyor. Sonra rakama yani. <gülüyor> görme fırsatım oldu. Tesadüfen yüzdü sabahleyin baktığımda. Yüz kişi, kişi mi? Hmm. 156 bin e, kişi de etkilenmiş bölgedeki bu aşırı yağışlardan e, ötürü. Birleşmiş <gülüyor> Milletler de her zaman olduğu gibi bu sayının art, artmasının beklendiğini de duyurdu. Evet hepsi iklim değişikliğine bağlı tabii yani şimdi mesela Antalya'da bugün itibariyle dün yılın rekoru kırıldı. Gölgede 39 nemle beraber 60 derece ki 60 da yani inanılır gibi değil rekor sıcaklıklar kasıp kavuruyor yani Avrupa'dan ve Afrika'dan sonra ve Asya'dan. Ee, ya Adana'da da mesela 60 dereceyi bulmasından endişe ediliyor diye haberler vardı yani. Evet önümüzdeki sene içinde bulunduğumuz Aralık ayında Paris'teki iklim zirvesi yaklaşırken bir diğer taraftan siyasi olarak da çeşitli hamlelerde yapılıyor. Bunların en önemlisi dün yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama iklim değişikliğiyle mücadeleyle alakalı şimdiye dek attığımız en büyük ve en önemli adım diye tanımladığı yeni planını açıkladı un ufak bir sesi var. Ardından belki bu konu hakkında konuşmaya devam edebiliriz. Our climate is changing. It's changing in ways that threaten our economy, our security and our health. This isn't opinion. It's fact, backed up by decades of carefully collected data and overwhelming scientific consensus. And it has serious implications for the way that we live now. We can see it and we can feel it. Hotter summers, rising sea levels, extreme weather events like stronger storms, deeper droughts, and longer wildfire seasons. all disasters that are becoming more frequent, more expensive, and more dangerous. Our own families experience it too. Over the past three decades, asthma rates have more than doubled. And as temperatures keep warming and smog gets worse, those Americans will be at even greater risk of landing in the hospital. Climate change is not a problem for another generation, not anymore. That's why on Monday, my administration will release the final version of America's Clean Power Plan, the biggest, most important step we've ever taken to combat climate change. Power plants are the single biggest source of the harmful carbon pollution that contributes to climate change. But until now, there have been no federal limits to the amount of that pollution those plants can dump into the air. Think about that. We limit the amount of toxic chemicals like mercury and sulfur and arsenic in our air and water, and we're better off for it. But existing power plants can still dump unlimited amounts of harmful carbon pollution into the air we breathe. For the sake of our kids, for the health and safety of all Americans, that's about to change. We've been working with states and power companies to make sure they've got the flexibility they need to cut this pollution. All while lowering energy bills, ensuring reliable service and paving the way for new job-creating innovations that help America lead the world forward. If you believe, like I do, that we can't condemn our kids and grandkids to a planet that's beyond fixing, then I'm asking you to share this message with your friends and family. Push your own communities to adopt smarter, more sustainable practices. Remind everyone who represents you that protecting the world we leave to our children is a prerequisite for your vote. Join us. We can do this. Evet, Başkan Obama'yı dinledik. E, bu pazartesi, 3 Ağustos pazartesi günü temiz enerji planını açıklamadan önce aslında Beyaz Saray'ın e, dağıttığı bir videodan aldığımız ses kaydı. Ee, Obama e, ekonomik, güvenlik ve sağlık açısından iklim değişikliğinin ne kadar önemli olduğunu ve nasıl bizleri tehdit ettiğini söylüyor videosunda. Ee, ve de diyor ki bunlar fikirler değil, bunlar gerçekler. Yıllar yıllar boyunca yapılmış e, bilimsel gözlemlere dayanan gerçekler, sadece benim fikirlerim değil. Ee, bizim bahsettiğimiz, program başında da bahsettiğimiz şeylerden bahsediyor. Daha sıcak günler, daha uzun süren orman yangınları, e, ekstrem aşırı hava olaylarından bahsediyor. Ve bunların tüm sorumlusu iklim değişikliğinden Aynen, bahsediyor. Örneğin, yükselen denizler falan hepsi. <gülüyor> e, ve de diyor ki bu sadece... E, yani bizim jenerasyonumuzun değil ama bir sonraki jenerasyonun yüzleşeceği iklim değişikliği problemi için çocuklarınız ve torunlarınız için harekete geçin. E, astım seviyeleri 30 e, astım görünme oranı e, toplumda son 30 yılda iki katına çıktı. E, herkes hastaneye taşınıyor bunların nedeni iklim değişikliği. E, ben de... Sorumluluğum olarak aslında biraz daha Papa'nın deyişiyle herhalde bizim etik sorumluluğumuz olarak bir plan çıkardı. Temiz enerji planı dedi. Ve bu planda da iklim değişikliğinin en büyük sorumlusu olarak termik santralleri gösterdi. Termik santrallere bugüne kadar Amerika bir limit, federal bir limit koymamıştı. Biz bu planla koyuyoruz dedi ki baktığımız zaman da 2005 e, karbon salımlarına göre yüzde 32 azalma hedefliyor. Obama e, 2030'a kadar. E, bunun dışında sadece termik santrallerden değil e, arabalardan ve e, çıkan emisyonlarda da azalma, azalma hedefliyorlar. E, o da 28, yüzde 28 azalım diyorlar. E, ve de yenilenebilir enerjiye geçip bütün enerjinin e, %28'ini 2030'a kadar yenilenebilir enerjiden almayı hedefliyor. E, bu, Obama bunu sunacak. E, öte yandan yine Obama'nın ayak izinden diyelim herhalde, e, başkan adayı Hillary Clinton da e, kendisinin başkan olması durumunda e, Obama'nın getireceği bu değişiklikleri takip edeceğini söyledi. Obama kendisi de diyor birçok e, medya kuruluşu da diyor ki bu işte Amerika'nın attığı en büyük adım. Paris'e giderken de Amerika öncü olmak istiyor bu şey, hedeflerden. Evet bir diğer taraftan da gelen eleştiriler vardı. Bir işsizlik korkusu var. Her zaman bu tip argümanlarla beraber karşılaşılır ya. Evet, ee, Cumhuriyetçilerden, sağcılardan, dincilerden filan tabii. Evet Obama'nın planının Obama planının işsizliğe yol açacak kömüre savaş anlamına geldiği iddialarını da reddediyor. Ülkenin kömür bölgelerine yeni yatırımların yapılacağını belirtmiş bu açıklamasında. Ve e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı korkutma taktiklerinin planı durduramayacağını da vurgulamış. Bunu biz yapamazsak kimse yapamayacak. Amerika Birleşik Devletleri önderlik edecek planın amacı bu. Çocuklarımız için doğru bir şeyler yapmanın zamanı bu diye konuşmuş. Kim kömürlere e, kömür alanlarına yeni yatırım yapacağım diyen kim? Obama. Obama. Bizzat Obama demiş bunu. İkisini nasıl bağdaştıracağı da ayrı bir tartışma konusu. Belki bunun üzerinde daha sonra... Yerde, yarın ve daha sonraki günlerde konuşma fırsatımız olacaktır. Evet. Birden fazla günü sözü bile çıkarılabilir bu açıklamadan. Biz iklim değişikliğinin etkilerini hisseden ilk kuşağız ve bu konuda bir şeyler yapabilecek son kuşağız de demiş Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Bir yandan da kömür yapalım diyor. Hayır kömür yapalım demiyor. Kömüre karşı savaş manasına geldiği iddialarını reddetmiş. Kömür üretim bölgelerine yeni yatırımlar yapılacağını söylemiş. Eee? Başka yani. yatırımlar da yapılabilir bu şeyleri. Yani kömür... Aha, kömürün yerine kömürün mi? Kömürün yeri nedir muhtemelen. Ha, yani. yani Temel eleştiri bu. Çünkü termik kömüre karşı savaş açtığını savunuyor bazı planlardaki. Biraz önce sizin dediğiniz gibi. Termik santraller Amerika Birleşik Devletleri'ye elektrik ihtiyacının 3'te 1'inden fazlasını kapsıyor. Yenilenen planda enerji sektöründeki karbon salınımları biraz önce Özgecan'ın dediği gibi %32 azaltılması. Amaç bu. %32 azaltılacak. Yani yeni kömürlerle yenilebilir... E Temiz kömür, beyaz kömür gibi diye bir şey olmadığını muhtemelen hem başkan hem de başkanın danışmanları da biliyordur diye umuyorum. Öte yandan, N <gülüyor> evet Bill Gates'te yatırım mı diyelim bağış yapmış bir ee, milyar dolar yenilenebilir enerji sektörüne bağış yapmış ve söyledi. Yani dünyanın en zengin, hala dünyanın en zengin insanı Tabii, değil mi Bill Gates? Evet. Dünyanın en zengin insanı olarak diyor ki iklim değişikliği e, en fakirleri vuracak. Bu yüzden adaletsiz zaten fakir olan bu insanları bir de iklim değişikliğiyle daha da fakirleşecek ve bu aradaki uçurum açılacak. Bu yüzden ben kendi servetimden bir milyar doları yenilenebilir enerjiye yatırıyorum, bağışlıyorum demiş. Evet. Orada ki. da bir çelişki durum var yalnız tabii. Guardian gazetesinin büyük bir kampanyası sürüyor. Milyonlarca imza toplandı yani <gülüyor> milyon diyelim. Ve özellikle petrol ve diğer yakıt şirketlerine yaptığı yatırımlardan vazgeçmek zorluyor şeyi. Bill Gates'i. Bill Gates'i. Çünkü evet. çok büyük yatırımlar varmış. Evet aslında. zamanla belki onları da çeker ama geleceğin yenilenebilir enerji olduğunu gösteren birçok örnek var karşımızda. Bunların ülke olarak en somut hali galiba Almanya. Avrupa'nın en fazla enerji tüketen ülkesi Almanya. Geçen yıl toplam elektrik üretiminin %26.2'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamış. Bu rakamlar da bu istatistikler de Almanya Federal İstatistik Ofisi'nde derlenen verilere göre e, açıklanıyor. 2014 yılında Almanya'nın yaklaşık 610 milyar kilowatt saatlik enerji üretildiğinden bahsediliyor bu açıklamada. Üretilen enerjinin %26.2'lik kısmı ülkenin Radikal kararlar alarak büyük yatırım yaptığı yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi diye yazmış e, Hürriyet'in internet sitesi. Aslında bunlar da o kadar radikal kararlar değil. Olması gereken olarak da görebileceğiniz bakış açıları da var çeşitli yerlerde. Bir de rekor kırdı galiba birkaç gün önce. Geçen sene bu vakitlerde kırdığı rekoru kırmış tekrar. Yani yenilenebilir enerjiden. E, güneş sadece panellerinden e, bir gün içinde %70. 3 gibi bir şeyini sağlamıştı elektrik enerjisinin sadece güneş panellerinden bu sene yüzde 76'a çıkmış Hı. eğer yanlış hatırlamıyorsam böyle de önemli bir artış da var ama orada da bir çelişki var <gülüyor> maalesef üçüncü çelişki çünkü o da kömür de yükseliyor Almanya'da. Almanya Almanya'nın özellikle doğu kısımlarında büyük yani dünyanın en büyük kömür enerjisi üreten ülkelerinden biri yani rekorlarla anılıyor bu hafta. Mesela geçtiğimiz hafta birçok rekor haberi geldi. Bunların neredeyse hepsi de iklim değişikliği ile alakalıydı. Hem pozitif olanlar hem de negatif olanlar. Bu rekor yenilenebilir ile alakalı yapılan açıklama doğrultusunda gelmişti. Bir diğer rekor da Almanya'da geçen ay mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla alakalıydı yine. E, bu haftada etkili olması bekleniyor. 40 dereceye kadar yükselmiş rekor kırılabileceğinden bahsediliyordu. Bir, tarihi seviyeler ve evet, tarihi rekorlar kırılıyor. Bir diğer rekor da işte Almanya'ya yerleşen göçmenlerin sayısıyla alakalı. 2014 yılında 10 milyon 900 bin e, sınırına dayanmış e, Doğu Çevre'lerin haberine göre göçmen sayısı. Bu göçmenlerin bu de... 45'ten sonra mı? Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra mı? Evet, Başlangıç evet. noktası olarak evet, Alman halkın iki, 2011'den bu yana %1.4'lük nüfus kaybıyla 855 bin kişi azaldırken bir diğer taraftan da göçmenlerin nüfusunun arttığından bahsediyor. Göçmen kökenlerin sayısı. Ee, bu göçmenlerin de göçün e, şu anda içinde bulunduğumuz özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu göç halinin de çatışmalara siyasi çalkantılara ve bunun temel sebebi olan gıda krizleri ve iklim değişikliğinin yarattığı kuraklık durumuyla bağlantılı olduğunu görmekte ...o kadar zor değil galiba. Rekorlar... ...gelmeye devam edecek gibi duruyor. Her alanda. Sadece Almanya için de... ...geçerli değil bu. Evet yangınlar devam ediyor aslında. Subhankar Benerci... ...bir uzun yazı... yemladı Dünyanın en tanınmış... ...fotoğrafçılarından biri. Çok ödüllü. Ve... ...fotoğraf denemeleri yapıyor. işte arktik bölgede özellikle kutuplarda... ...buzların erimesini anlatan... ...çok önemli bir fotoğrafçı... ...yazar... Kendi ülkesi olan yani kendi memleketi diyeyim şeyde Washington'ın Olympic National Park'ta bir Paradise Fire dedikleri bir şey var. Yani cennet yanıyor diye hakikaten inanılmaz yağmur sürekli yağmur yağmış mesela son günlerde ve hiç değiştirmemiş yangını sadece dumanın çok yüksek bir duman. Bir, Kilometrelerce öteden görülecek bir duman bulutuna ulaşmış. Öyle de bir durumu anlatıyor. Duman var ama dumanın arkasında ve sebep olduğu şeyler konusunda pek bir fazla insanın fikri olduğuna dair e, beklenti de yok sanırım. E, son yayınlanan bir rapor var. Dünya nüfusunun yüzde kırkının yetişkinlerin yüzde kırkının e, iklim değişikliğinden bir haber olduğu ortaya çıkmış. Yani, i̇klim değişikliğinden en çok etkilenen aslında Mısır, Bangladeş, Hindistan gibi yerlerde de yüzde altmış Çıkıyor bu rakam. 165'i hiç iklim değişikliğinin ne olduğunu duymamış. Yani e, bu raporda e, Yale Üniversitesi'nin e, yayınladığı bir e, akademik çalışmadan Nature Climate Change adlı dergide yayınlanan e, araştırmanın sonuçlarında ortaya çıkmış. Evet. E, gelişmek Gelişmiş ülkelerde ise işte Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'da ...popülasyonun yüzde doksanının iklim değişikliğinden haberdar olduğu söyleniyor. Evet. Baktığınız zaman bu seller, e, orman yangınları, aşırı sıcaklıklar ve o yükselen dumanların arkasında kalan sebepler net bir şekilde ortaya çıkıyor. Biraz daha kurcaladığınız zaman galiba konuyu. Evet, bir şey değişmiyor ama maalesef bazı yerlerde. Yani şey, e, ta e, ilginç bir şey vardı, <gülüyor> Climate Progress sitesinde gördüğüm Joe Rom imzalı James Hansen'ın arkadaşlarıyla beraber NASA'nın en önemli ve dünyanın da en önemli iklim bilimcilerinden biri hatta birincisi sayılan Hansen'ın bir grup iklim bilimciyle beraber hatta dünya çapında başka alanlarda da fizik bilimcileriyle filan beraber yanlış hesaplanmakta olduğunu ve dünyanın aslında Deniz erimeli, yani buzun erimelerinden, buzların erimesinden dolayı dünyadaki deniz seviyelerinin hesaplanandan çok daha hızlı bir şekilde ve yüksek olacağını açıklayan bir dergisi vardı. Şey vardı, bildirileri vardı. Tabi bu hiç yabana atılacak bir şey değil James Hansen'ın. Çünkü bundan tam 35 sene önce, 1981'de gene Science dergisinde İklim değişikliğinin yani artan atmosferdeki art, artan karbondioksit yüzünden iklim değişikliğinin etkileri diye bir makalede tıpatıp bugün olup bitenlerin hepsini söylemiş olması çok çarpıcı yani. İşte Kuzey Amerika'da ve Orta Asya'da büyük kuraklık dalgaları ayrıca Batı Antarktika'da şey başta olmak üzere büyük buz örtülerinde üzülme ve erime ve büyük denizli şeyleri yükselmelerini öngörüyor ve meşhur işte kuzeybatı geçidi diye adlandırılan kuzey kutbundaki de o geçit açılacak diyor Ge açıldı birkaç senedir orada artık ticaret başladı şimdi de şel Çin'den Norveç'e gemiler kalkıyor evet yani inanılmaz bir kesinlikle şey yapan adamlar adamdan korkulur. Yani bunun sonuçları da hiperantroposen diye yeni bir e, isim koyuyorlar. Evet. Çünkü Amerika'da bir de bu işi sulandırmak isteyenler şeyden bahsediyorlar. İyi antroposen diye de vardır. Yani insan iyi bir şekilde iklimi de değiştiriyor olamaz mı filan diyorlar. Ne iyisi filan hiper e, insan iklim değişikliği çağına girdik diyorlar. Ve bunun sosyal çöküşü ve ekonomik zararları inanılmaz diyorlar. Yani hem göçmen, göç, göç şeyinden bahsediyor. Çok sayıda bilim insanının imzaladığı bir şey bu. 16. Önde gelen iklim bilimcinin yeni raporu bu. Makalesi hem göçler, zorla göçler olacak. Her an görüyoruz zaten. Hem ekonomik çöküş olacak. Yani sonuç olarak denizler de yükselince artık ...gezegen hiçbir şekilde... ...sosyal hayat yönetilebilir olmaktan... ...çıkacak ve... ...medeniyetin dokusu çözülecek... ...diyorlar. Çok ciddi işler bunlar. Medeniyetin yani. başladığı yerde... ...bu net bir şekilde görülebiliyor. Afrika'nın doğusunun gelecekte daha fazla... ...yağmur alması bekleniyormuş. Ancak... ...bu yağışların yılın belli dönemlerinde... ...eşit olarak dağılmak yerine... ...birkaç gün arka arkaya ve çok şiddetli bir şekilde... ...etkili, etkili olması bekleniyormuş... ...yine aynı şekilde. 2011 yılında... ...şiddetli yağışlar nedeniyle... Tanzanya'nın liman kenti es Salam'da bir bölümü tamamen sular altında kalmıştı. Bunun örneği veriliyor. Başkenti ayrıca ben Evet yani. açlık çekenlerin oranı yüzde yirmi artacağı tahminleri var. Birleşmiş Milletler'den yapılan e, araştırmadan çıkan sonuçlar bunlar. Çok değil mi? Yani Bütün program çok çelişkili. İklim değişikliğini bilen ve bunun üzerine bir şeyler yapan işte gelişmiş ülkeler. İklim değişikliğinden haberdar olmayan ve bunlardan bunu etkilenen en çok etkilenenler e, bu ülkeler. E, peki bir son bir şey söylemek istiyorum. Yap, i̇klim değişikliğinde kaçacağımız yani oluyor her şey. Peki kaçacağımız yer neresi? Kilimanjaro dağları var. Eğer oraya <gülüyor> gitmek istersen Kilimanjaro dağlarında ee, ne kadardı? Dağın doğruklarında buzulların 12 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Ama son Daha 100 var, yıl he. içerisinde son buzul çağından bu yana son, işte. bu, son 100 yıl içerisinde bu buzulların neredeyse %80'i e erimiş. 2022 ve 2023 yılları arasında bu buzulların tarihi olması bekleniyor. 2022 ve 2023 yılına kadar kaçabilecek bir yer olabilir. Columbia, Columbia Üniversitesi de İsviçre diyor Columbia Üniversitesi'ndeki James Hansen direktörü, iklim bölümünün direktörü İsviçre'ye kaçmamızı öneriyor bizlere. Ee, Alpler falan var. Oralarda eriyor ve kaya... E, e, ...zeyanlar olacak ama... E, ...yine de İsviçre... ...kaçılabilir bir yer gibi. Yine... ...İsviçre'yi kurtardı. Yine gelişmiş ülkeler kurtardı. Bakalım, göreceğiz. Evet, yani dünyanın en büyük... ...buzul bilimcilerinden biri... ...Lani Thompson. Zaten bunu... ...çok önceden... ...2023 civarında olduğunu... ...yıllar önceki araştırmalarından... ...söylemişti ki Limancaro'nun karları... ...diye bir şey kalmayacak diye. Hemingway... ...bir daha o hikayeyi yazamayacak diye. Yani umalım ki kaçırmaya değecek bir durum olmasın. <gülüyor> Bu sebeple insanlar... ...yerlerini terk etmeye devam etmesin. Ee, gelişmeleri de aktarmaya devam edelim... ...ama iyi gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın İklim için...